وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْرَخَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارٍ Ehli kardeşler, İmam Nebebi'nin riyad Salihin adlı bu eserini şerh etmeye devam ediyoruz bu haftada. En son Hangi babı almıştık? Bu kıymetli, değerli kitapta. Ver, efendim. Ver, evet, babul yakini <gülüyor> ve Bununla ilgili babla zikredilmiş olan ilgili ayet ve hadisleri şerh etmeye çalışmıştık. Haftada ise babul istikame istikamet üzere olma babı bununla ilgili gelen ayetler ve hadisler. <gülüyor> Nedir arkadaşlar? İstikamet, diyor ki ilim ehli, istikamet Allah'ın dini üzere, Allah'ın emirleri üzere sebat etmek. Onun üzerine sebat etmek, tabi bundan önce insanın dinin emirlerini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 Yine Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, Fussilet suresinde اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا Allah, Rabbimiz Allah'tır deyip ثُمَّ <gülüyor> اسْتَقَامُوا Sonra istikamet üzere olanlar. Dost doğru yol üzerinde sabit, ayaklarını sabitleyenler. Dikkat ederseniz önce iman şartı diyor burada. اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا Allah.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 Allah'ın dininin üzere sabit olanları bu şekilde müjdeliyor. Ve devamlı diyorlar ki melekler ve bil cenne bil cennetilleti kuntum tu'adun ve müjdelendiğiniz size, size vad olunan size söz verilen cennetle de sevinin, müjdelenin. Kendi kendinize artık müjde verin. Allah-u Teala'nın size etmiş olduğu cennet de sizin gideceğiniz, konaklayacağınız yerdir. Fakat edin yani istikamet üzere olmanın mükafatı bu kadar büyük. Tamam mı melekler diyor ki: "Nahnu awliyakum fi'l hayatid dunya ve'l ahira." "Nahnu awliyakum fi'l hayatid dunya ve'l hey, Rabbimiz Allah'tır diyen ve istikamet güzel olan insanlar. "Nahnu awliyakum fi'l hayatid dunya ve'l Bizler dünya hayatında sizlerin dostlarıyız, velileriniz, melekler diyor bakın arkadaşlar. Hem dünyada ve de ahirette. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ ve yine başka bir müjdele, müjdeliyor melekler. Diyorlar ki size cennette ne var? وَلَكُمْ, مَا... وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ Nefislerinizin istediği şeylerin hepsi size ne yapılacak? Cennette verilecek. وَلَكُمْ ف۪يهَا مَا تَدَّعُونَ Ve cennette seslenip istediğiniz her şey size ne yapılacak? Verilecek. Hatta Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, hani bu ayette Fuslet Suresinin bu ayetinde istikamet üzere olanlarla ilgili meleklerine müjdeledi. وَلَكُمْ fiha ma تَشْتَهِي اَنْفُسُكُمْ Orada sizlerin nefislerinizin her canı çeken ne çekiyorsa nefisleriniz canınız ne çekiyorsa her şey orada size var ve velakum istediğiniz her şey de var ne istiyorsanız her şey orada mevcut size verilecek başka bir ayette Allah Teala buyuruyor ki lhum ma fiha ma fiha orada cennette insanlar ne dilerse, neyi isterlerse Onlara o istedikleri, diledikleri, talep ettikleri şey verilecek. Ve Allah sana devamında diyor ki, وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ Onların istediklerinin, dilediklerinin, canlarının çektiği şeylerin dışında bizim katımızda bir de ne var onlara vereceğimiz? Başka şeyler, ziyade, fazlalıklar da var diyor Allah-u Teala. allah Teala'nın fazlalık elemi çok büyük. Ama kulun ne yapması gerekiyor? Allah-u Teala'ya yönelerek ona ikbal etmesi gerekiyor. Ona teveccüh etmesi gerekiyor. Dini üzerine, göndermiş olduğu sırat-ı müstakim üzerine dosdoğru bir şekilde yoluna devam etmesi. Dosdoğru yolun üzerinde seyrine kulun devam etmesi gerekiyor. Sonra melekler devam ediyor. Diyor ki bu verilenler size Nuzulen min gafurin rahim İşte bu size müjdelenen cennet ve orada istedikleriniz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 Sura Suresi olması lazım. Yok ya yani Suresi. Fusret 6. ayetinde Peygamber Aleyhisselam'a diyor ki Allah Teala "Kul deki ana beşerun de ki, ben sizler gibi bir beşerim, bir kulum. "Yuhâ ileyye." Ancak bana ne olur? Allah katından vahiy gelir. Bana Allah Teala vahiy gönderir. Enma ilahukum ilahum vahid. Bu gelen vahiden bir tanesi de nedir ve en önemlisi nedir? Ve bütün peygamberlere gönderilen bu vahiy nedir? Enma ilahukum ilahum vahid. Sizlerin ilahınız o tek olan ilahdır. Fastakimu İşte o tek ilahınıza ibadetinizi yönelttiğiniz ve ibadeti tek hak eden o ilaha fastakimu ileyhi. Ona nabın Yönelin, O'na karşı istikamet üzere, dost doğru olun. O'nun dininde ayaklarınız ne yapın? Sabitleyin, sebat gösterin. <gülüyor> Sonra devamlı diyor ki allah Allah Teala Peygamberimizin şöyle söylemesini emrediyor. <gülüyor> Ve ona ne yapın? İstiğfar edin. Günahlarınızı bağışlamasını isteyin. Niye? Çünkü ilim diyor ki arkadaşlar istikamet üzere olmaya çalışan Allah'ın dini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 O'na karşı müstakim olun. O'nun dinine sebat gösterin. <gülüyor> ve ne yapın? Bu yolda yürürken yapacağınız hatalardan dolayı da O'ndan bağışlanma ve mağfire dileyin. Ve lil müşrikin. <gülüyor> Ayetinin devamında diyor ki Ve <gülüyor> lil O müşriklerin vay haline. Çünkü yoldan sapılan, en, sapılarak işlenilen en büyük hata hangisi arkadaşlar? Şirk. İstikametin kaybedildiği, dediğimiz gibi yoldan insanı savurduğu, attığı en büyük günah, en çirkin günah, şirk. Bu sebeple de allah Teala ayetin sonunu neyle bitiriyor? وَاَيْلُونَ لِلْ مُشْرِكِينَ Müşriklerin vay haline. Yine allah Teala buyuruyor ki, İmam-ı Nevin'in olduğu ayetlerden bir tanesinde burada, kitabında, اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا Rabbiniz Allah'tır deyip, Sonra istikamet üzere olanlar var ya, fela, fela Onlara korku yok. Onlara hüzün de yok. Yaptık, Onlara bir korku yok. Onlar üzülmezlerdi üzülmeyeceklerdi. İşte gördüğünüz üzere arkadaşlar, Allah'ın dini üzere olmak, Allah'ın emirleri üzere sebat etmek, mükafatı böyle, bol olan bu kadar Allah-u Teala'nın aleyküm fazlı keremiyle bahşetmiş olduğu mükafatlar var. Melekler iniyor. Onlara melekler iner. Bu sebeple mustakim olmaya Allah'ın dini üzerine sabit Kalmaya ne yapmalıyız? Hırslı olmalıyız. Çaba sarf etmeliyiz. Gayret etmeliyiz. Nebi bi Vesselam'a bir zat geliyor ki bu babın ilk hadisi. An abi Amr, Vakil abi Amrah, Sufyan ibn Abdullah, Sufyan Sufyan ibn Abdullah r.a. (Allah bizi diyor ki Sufyan ibn abi Abdullah dedim ki Allah Resulüne. Kultu ya Rasulallah aleyh Vesselam'a gelip.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 itikat etmek ve bunun gereğince amel etmek. Allah'a imandan sonra diyor ki bu sahabeye Aleyhisselam kul amentu billah thumma istikim. Allah'a iman ettim de thumma sonra da istikim. Allah'ın şeriatı üzerine, Allah'ın dini üzerine sebat et. Peygamberin sünneti ışığında istikamet kelimesi diyorlar. Bütün bunları içeriyor arkadaşlar.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 bu toplumun içinde bulunan bazı insanlar bile buna yetişemeyebiliyor, göremeyebiliyor. Bakıyorsunuz bazı camilerde hala mesela ezan doğasını cemaatle okunmadığını görüyorsunuz. Hala ezan doğası okunduktan sonra elfat edenmediğini görüyorsunuz. Biraz baktığınız zaman, duyduğunuz zaman, kulak verdiğiniz zaman öğreniyorsunuz ki caminin yaşlıları, ihtiyarlıları karşı çıkıyorlar. Diyor ki, ya kardeşim biz 50 seneden beri, 40 seneden beri aynı camide namaz kılıyoruz. Kaç tane hoca eskittik? Kaç tane hoca gönderdik? Böyle bir şey yoktu. Ezan duasını herkes kendi okurdu. Diyerek karşı çıktıklarını görüyorsunuz. Birçok camide duydum okunmayan camilerde. ihtiyarlar karşı çıkıyorlar buna. Neden? Çünkü diyorlar biz böyle yani yapmıyorduk. Nereden çıktı bu şimdi? Yeni, eski köy yeni adet mi getirdiniz? Buradan nereye geleceğiz? Yani Allah'ın dini üzerine istikamet etmek, o din üzerine ayaklarının sabit olması, kulun sebat etmesi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 Saç saplan ayıramayacak kadar her duyduklarını, her işittiklerini yapar oluyorlar. Allah'a salih ameller sunduklarını dini üzerinde mustakim istikamet üzere olduklarını zannediyorlar. Halbuki yaptıklarının hepsi ne arkadaşlar? Bomboş. Çünkü niye? O amelin salih olabilmesi için, Allah katında makbul olabilmesi için gerekli olan şartlar yerine gelmemiş.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 sünnetine, dinine uygun olması lazım. İkinci hadis-te Ebu Hüreyra radıyallahu anh diyor ki: "Kal, قال رسول sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu şöyle buyuruyor: "Kâribu." İmam Nevevi rahimehullah burada bu hadisi zikretmesinin sebebi istikameti açıklaması bağından. "Kâribu." Diyor ki ilim ehli: "El-mukâribe'l-kasdı el ki la guluva fihî ve la taksîr."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 içinde, avalları terk ederek salih amellerden uzak olarak yaşayın. Bu değil. Bunun ortası arkadaşlar. Karı bul, itidalli olun. Dost yola girin ve bu yolda itidalli olun. Ve sen didu, ve sen didu hedefi iklasınız, iklas ile isabet ettirerek doğruları yapmaya çalışın. Yani doğru yolda, doğru bir şekilde. İhlaslı olun. Wa alimu ennehu lan yencu ahadun minkum bi amalihi. Miyek aliysa bilin ki ey ashabım ve bilin ki eyümetin sizlerden kimse lan yencu hadun bi amalihi. Ne kadar ameli işlerse işlesin, ne kadar Allah'a ibadet ederse etsin, ameliyle nar olacak, ameli karşılığında kurtulamayacak. Yani kurtulması onun ameline bağlı değil bu manada. Onu kurtaran amelleri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 Alesa deram ki la ve ana. ana. Ben de evet. Ben de yani bu şekilde olacağım. İlla en yetagammedeni yallah rahmetin minhu ve Allah'ın Allah, Allah Teala'nın rahmeti ve fazlıyla bana muamele etmesi müstesna. Yani bizlerden bizlerin kurtuluş sebebi arkadaşlar cennete giriş sebebimiz vesilemiz Allah'ın neyi rahmeti ve fazm keremi. Yoksa kimse ne yapmasın? Yani Peygamber aleyhissalâtu Vesselam'ın dahi amelleri ne yapmayacak? Onu bu manada kurtarmayacak. Tabi Allah'ta allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki "Men عمل صالحا من zekerin او انسا من عمل صالحا من ذكرٍ İster erkek olsun, ister kadın olsun, salih amel kim işlerse وَهُوْ مُؤْمِنٌ tabi iman ederek, mü'min olarak فَلَا نُحِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا Erkek olsun, kadın olsun. Mü'min olmak kaydıyla, mü'min olarak salih amel işleyene, biz ne yaparız? فَلَا نُحِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا Ona bu dünyada güzel bir hayat yaşatırız. Çok önemli bir müjde arkadaşlar. Bu dünyada tayyip, güzel, sıkıntısız bir hayat yaşamak istiyorsa insan, ne yapması lazım? Zermin olarak salih ameller işlemesi lazım. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ اِعْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Yaptıkları amel üzere, işledikleri ameller üzere onlara en güzel karşılığı, en güzel cezayı ne yapacağız diyor allah Teala? Vereceğiz. Dikkat ederseniz bu ayette sanki şu anlaşılabiliyor, anlaşılabilir. Sanki ayetle biraz önce okumuş olduğumuz hadis Çelişiyor gibi anlaşılabilir. Değil mi? Yani hadiste diyor ki kimse iyi ameli ne yapmayacak? Kurtarmayacak. Hayatta de diyor ki onların yapmış oldukları iyi, güzel amellerine en güzel bir şekilde ne yapacağız? Karşılık vereceğiz. Tezahatlarını, onların karşılığını, mükafatını vereceğiz. Âlümler diyor ki ameller cennete girmenin ancak ne olabilir? Sebebi olabilir.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 Cenneti hak edemezler. Cennet o kadar ucuz, cennet o kadar kolay değil. Anladık mı? <gülüyor> Dediğimiz gibi burada aleyhissalatü vesselam diyor ki قاربو ve سددو İtidarlı olun ve bu yolda çaba sarf edin. Hedefi tutturmaya çalışın. Yani bu سددو ifadesinde alimler diyorlar ki deminki okulumuz ayetten de Buraya geliyorlar. Hani Fusre suresinin 6. ayetinde Allah Ta'ala ya "Kul اِنَّمَا اَنَا بَشَرُمْ mislukum". De ki ben sizler gibi bir beşerim. يُوحَا اِلَيَّا اَنَّمَا ilahukum اِلٰهُمْ وَاحِدُ İlahınızın tek bir ilah olduğu bana ne oldu? Vahyolundu. فَسْتَقِيمُوا اِلَيْهِ O halde bu ilaha Allah'a ne yapın? فَسْتَقِيمُوا Ona yönelin ve onun yolunda, ona yönelmiş olduğunuz o doğru yolda evet. sebat gösterin. İhtidalli olun. Hadisleri diyor ki, karibu. olun. Ve seddidu. Dedi ki çalışın. Hedefi tutturmaya çalışın ihlas ile. Ve bu seddidu ifadesinde şu var. Yani hatalar olabilir. Ayak sürçebilir. Yanlışa düşebilirsiniz. Hemen ayetin devamında ne diyor? Fusreti sırasında. Festaqimu ileyhi. Hemen peşinden. Vestağfiruhu. Ona ne yapın? istiğfar edin. Bağışlanma dileyin ondan. Niye? Çünkü bu yol üzerinde seyir halindeyken ne yapacaksınız sizler? Hatalar işleyeceksiniz. Günahlar işleyeceksiniz. Hatta aleyhissalatü vesselam diyor ki لَوْ لَمْ تُذْنِيبُوا Sizler şayet günah işlemeseydiniz. لَوْ <gülüyor> لَا Yani Günah işlemeyen, tamamen günahtan el, eten, el etek çeken kişiler olsaydınız لَذَهَبَ اللّٰهُ بِكُمْ Allah sizi götürür. ثُمَّ لَجَاءَ kavmin يُذْنِبُونَ Sonra yerinize öyle bir kavim getirir ki günah işlerler فَيَسْتَغْفِرُونَ Allah فَيَغْفِرُوا lehum. Sonra da Allah da'ladan istiğfar, yani günah işlerler ve ardından tövbe edip Allah da onların ne alır, kabul eder. Bu hadis Müslim'de, İmam Müslim sahihinde rivayet ediyor bu hadisi. Yani istikamet üzere olunurken kulun günah